Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ömer Bey Günaydın Ömer Bey, günaydın Avya Günaydın Gene bir pazartesi daha bir virajda <gülüyor> <gülüyor> dönüp yol alıyoruz, mesafe alıyoruz. Virajın neresindeyiz? Bu özellikle de şeyle ana dilde eğitim ve görece özellik neydi tam söylenen şey? Özerk, demokratik özellik. Demokratik yani. özellik. Bunlar üzerinde biraz Başbakan'ın da basın toplantısından da harekete geçerek bunlar üzerinde biraz konuşalım. Listelik. Başbakan'ın basın toplantısına çağrılmadık ama değil mi? E, hayır ama hemen, hemen herkes çağrılmış Çınmış durumdaydı. Yani. Evet. bayağı geniş bir şey ee, Akre kırıldım. akreditasyon Anladım. sorunu yoktu bu sefer ilk defa He. her türlü ilim ve görüşten gazeteler ve Daha herhalde bir tiraj sınırı kondu gibi bir şey düşünülebilir anladığım kadarıyla Tiraj sınırı sanırım He. bize kadar varmadı mevzu Anladım. <gülüyor> bizim tirajımızı böylece açığa çıkartmamış oldu 300 bin olduk. civarında olduğunu söylememekte fayda var evet. tabi bence de <gülüyor> Şey aslında farkındaysanız referandumdan sonra e, daha rahat pek çok konu tartışılma imkanı buluyor. E, bu açıdan e, önümüzdeki dönemde e, el değmemiş söz, söz değmemiş konulara da girebilme imkanı bulacağız. Evet tam zaten biraz önce size bağlanmadan az önce konuştuğumuz şeyde alemin ağzı torba değil ki büzesin misali herkesin konuşmaya ...ve dökülmeye başladığı... ...bir döneme girmiş olduk... ...referandumun arkasından, ilginç oldu... ...evet, e, yani bu güzel... ...böyle bir şey, e, beklenen bir durumda zaten... ...evet... E, ...tabii e, yani... E, ...bu sürecin çok etkin bir şekilde... ...kullanılması lazım, hem e, Kürt... E, ...Türkiye'de yaşayan Kürtler açısından... ...hem onların siyasal temsilcili ...hem hükümet ve parlamentoda... ...grubundan tüm partiler... ...siyasal oluşumlar açısından... E, Yani hem demokratik özellik hem ana dilde eğitim e, üzerinde ve pek çok konudaki gündeme gelen e, en önemli unsur yeni bir anayasa içerisinde e, bunun vücut e, bulması. E, yeni bir anayasa içerisinde Kürt sorununun çözümüne yönelik e, maddelerin, tanımların yer alması. E, öncelikle üç tane konu karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri ana dilde eğitim. Yasa Kanunu 3 Mart 1924'te çıkan ve ondan sonra çıkan bir takım kanun ve kanun şeklindeki düzenlemelerle Kürtçe eğitim yapan okullar kapatılmış ve Türk Kürtçe Eğitim ve Yayın Yasası Cumhuriyet İdaresinin tasarrufu olarak ortaya konmuş. Zaten hemen sonrasında başlayan 1925'teki Şehzait, yani ayaklanmasın nasıl tanımlanır tanımlısın. İki ana şeyden kaynaklanıyor. Bunlardan bir tanesi gerçekten bu eğitimin ve yayının yasaklanması ki... O dönemde Anadolu'nun içerisinde Kürt Bölgesi, Kürdistan'da da o bölgede de İstanbul'da da e, din ağırlıkta eğitim veren okullar var. Medreseler e, ki o da çok tartışılmıştır bu konu o dönem içinde. E, buralarda Kürtçe eğitim veren medreseler okullar var. İstanbul'da da e, Kürtçe eğitim veren e, okulların olduğunu biliyoruz. E, ve e, ardından bununla birlikte hilafetin de kaldırılması Kürtlerin... 1925 ayaklanmasına en önemli dayanak artık bağımız kalmadı diyorlar bir dilimizi konuşamıyoruz iki de İslam üzerinden e, Osmanlı ile bir bağımız vardı o da hilafetti etti e, bu iki konu kendi aralarında tartışma konuları onu bir tarafa bırakırsak dil meselesi ve eğitim meselesi o dönem için son derece önemsenmiştir yani e, bir anda insanların e, okullarının e, dillerinde yapılmaması e, ve yayın yapamamaları E, ciddi olarak Cumhuriyet idaresiyle olan e, mesafeyi açmıştır. Kaldı ki bir de bu meselelere yani bu ben çok mutluyum. E, biz programımıza 8 yıl önce başladığımızda bile e, el değmeyen, söz girme, sözün değmediği konulara girmeye çalışıyorduk ve tehlikeliydi bu konular. E, bugün için Türkiye hem e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin bilinmeyen noktalarında hem de Hiç, e, söz edilmeyecek hususlarda düzenlemelerin yapılmasını bunları etraflıca tartışılmasını e, sağlayan bir ortam üzerine girildi. Burada da e, öncelikle tabii ki durulacak hususlardan biri hem bu demokratik özelliklerinde ana dilde eğitim konusunda tarihimizdeki bilinmezlikleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun Kürtler tarafından da e, tüm araştırmacıların ortaya koyması gerekiyor. Yani Kürtçe e, Osmanlı'nın son döneminde tanzimat ve ikinci meşrutiyet ve sonrasındaki e, bu dil üzerinde, ana dilde ve resmi dil kavramlarının Osmanlı'da nasıl olduğunu, e, başka ülkelerde nasıl ceyran ettiğini ve Cumhuriyet'le birlikte nasıl geliştiğine bakmamız lazım. Diğer bir husus da e, hep e, birkaç programda e, gündeme getirmiştik. Bunlardan biri e, Cumhuriyet tarihi boyuncaki Kürt raporlarıydı. E, bir tanesi bunlar da geçmişte... E, raporlardı Ama son yıllarda bu raporlar e, basıldı, konuşuluyor, tartışılıyor. Bir açıklığa kavuşma husus var. Bu açıklığa kavuşma husustan bir tanesi e, Atatürk'ün 1923-16-17 Ocak tarihlerinde İzmit kastında gazetecilerle yaptığı toplantıdaki Kürtlere özellik hususudur. Bir de iddia edilir ki e, 1922 yılının 10 Şubat günü Ee, bir muhtariyet özellikle ilişkin bir kanun tasarısının Türkiye büyük Meclisi'nde görüşüldüğüdür evet, şimdi ilki hangi tarihte dediniz? on altı on Ocak bin yirmi üç lozan ilan edilmemiştir henüz ee, Mustafa Kemal daha Cuhuriyetlian Lo lozan Cuhuriyet de devam etmektedir dedi birinci lozan görüşmeleri evet. cumhuriyetle ilan edilmemiştir bir e, ama yani şey de e, açıkçası saltanat kaldırılmıştır nasıl bir idare tarzı olacağına ilişkin bir muğlaklığın hakim olduğu bir zamanda Mustafa Kemal bir İstanbul'a uğramaz zaten 27 yılına kadar çeşitli ileri kapsayan ve sonu İzmir'de sonuçlanan bir geziye çıkar bunun başlangıcında da o zamanki medya temsilcileri gazete sahipleri ve başyazarlarıyla iki gün süren İzmit kastında yapılan görüşmelerdir Bu görüşmede e, işte, Kürtlük meselesi üzerine e, bir özellikle mevzunun çözüleceğini, 1921 yılındaki teşkilat Esasi'nin buna imkan tanıdığını ve iç içe geçmiş gruplar olduğunu bunların ve bu gruplarında e, birbirinden ayrılmadan ama teşkilat Esasi'nin tanıdığı imkanlar doğrusunda Kürtlerin nüfus olarak yoğun olduğu bölgelerde özellik tanınacağına ilişkin bir ifadesi vardır e, Mustafa Kemal'in. Muhtariyet deniyor galiba değil mi Evet, yani, evet. özellikle ve, ama ondan daha önce 1922 yılının 10 Şubat günü o zaman Türkiye ismi yok. Büyük Millet Meclisi'nde Kürtlere muhtariyet veren tam ismini söyleyebilirim. Kürdistan'a muhtariyetine dair ee, bir kanun tasarısı görüşülüyor. Bu kanun tasarısının 18 maddelik bir tasarı bugüne kadar biz de gündeme getirdik. Mesela önümüzdeki dönemde büyük millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli zabıtlarında da ben bunu bulamadım. 9 Şubat var, 11 Şubat var, 10 Şubat yok. Gerçekten böyle bir kanun tasarısı o günkü Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü mü? Bunu meclis başkanından rica edelim buradan tekrar. Gizli zabıtlar içerisinde bile... sayılmayacak kadar gizli tutulmuş mu? E, bu pek çok kaynağın içerisinde özellikle e, İngiliz ve Fransız istihbaratından araştırma yapan e, e, şey, e, üniversite e, araştırmacıları ve değişik bilim adamları e, bu kanun tasarısını ortaya çıkardılar. Bu da Türkiye'de belli sitelerde daha sonra e, yayınlandı. Bazı kitaplara da girdi. Burada da Yani 18 maddelik e, bu metin de tamamen bu muhtariyete ilişkin e, lisanla ilgili hususu isterseniz buradan bir belirteyim. Evet lütfen. E, Türk lisanı e, diyor e, okullarda kürt lisanıyla ile öğretim yap öğrenim yapılabilir. Ha Kürt Türk lisanı yalnızca e, kürt millet meclisi, valilik hizmetleri ve hükümet idaresinde kullanılacaktır. Türk lisanı. Ancak okullarda Kürt ile öğrenim yapılabilir ve de kullanımını teşvik edebilir. Fakat bu gelecekte Kürt lisanının hükümetin resmi lisanı olması yönünde bir talebe temel teşkil etmemelidir. Yani okullarda e, Kürtçe kullanılabilir diyor. Ayrıca 16. madde Kürt Millet Meclisi'nin birinci vazifesi hukuk ve tıbbiye fakülteleri olan bir üniversite kurulması olmalıdır diyor. E, birincisi burada... husus şu. Gerçekten 10 Şubat 1922 yılında e, Büyük Millet Meclisi'nde Kürtlere Muhtariyet hususunu içeren bir kanun tarihsızı görüşüldü mü? Bunu bir tarihimizde aydınlatalım. Bunu öğrenemiyoruz değil mi? Daha önceki bir programımızda hatta birkaç programda da sözü edilmişti bu. Evet, evet. evet. Şimdi gene ediyoruz ve öğrenemiyoruz. Öğrenemiyoruz. Yani bu konuda iki tane yani uzun şey yapmak istemiyorum daha önceki yayınlarda kimlerin bunların kaynakları değinmiştik. Ee, ve bu, bu husus, ama şeye ulaştık, nedir? İzmit görüşmesi de yasak bir görüşmeydi malum. Evet, İzmit kasrında. İzmit Kasrı'ndaki görüşme. Biliyorsunuz bu Türkiye tarihine ilişkin, mesela işte Latife At Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın anıları gibi mühürlü, gizli, e Türk tarih kurumunda saklanan e Cumhuriyet tarihimizle ilişkin pek çok husus var. Biz bunları ortaya çıkaramıyoruz bir türlü. Bu İzmit görüşmesi de onlardan biriydi ama e, sanıyorum bir geçen 10 yıl içerisinde bu e, bir şekilde e, sızdı. Aynı zamanda işte e, değişik şark raporları gibi e, Doğu raporları gibi yani bunların bir bir şekilde bu ta, e, geçen sefer ben Ee, i̇lk program, şey 13, 12 Eylül referandumdan sonraki programda bir vesayet komisyonu demiştim. Evet. Hayatın içindeki vesayetlerin temizlenmesi. Ee, sadece anayasa, kanun tüzüklerde, yönetmeliklerde, uygulamalarda. Mesela biz halihazırda hazırda ülkemizde 1965 yılından bu yana ülkemizdeki etnik mozaiğin oranlarını bilmiyoruz. 65 yılında en son nüfus sayımı yapıldı. Ve sorulmuyor değil mi? O sorulmuyor. Sorularda yer bir... almıyor yani sorular arasında. Evet. Yani bugün biz ülkemizde yaşayan etnik grupları resmi bir ağızdan, rakamdan bilmiyoruz ve bir etnik grubun üzerinde tasarrufta bulunuyoruz. Evet yani işte büyük Kaç bir... kişi Kürtçe konuşuyor biliyor bunu biliyor, biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sadece. Bilmiyoruz. Kaç kişi 1900 benim sakladığım 1900 e, olabilecek miyim? 93 yılında Konda'nın yaptığı bir araştırma var. E, Onun da e, yani gibi İstanbul üzerinden çıkan bir araştırma, e, kendinizi ne hissediyorsunuz diye soruluyor. E, özel araştırmada 15.500 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada İstanbul nüfusunun yüzde 61.4 Türk hissediyormuş. eee %18,44'ü farklı kökenden, eee %21,11'i de e, karışık kökenli diyor. Buna göre yapılan çalışmada 61.61 61 Türk, %13'ü Kürt, %7'si Balkan kökenli vesaire giriyor, gidiyor, gidiyor e, aşağı doğru. Şimdi bunu biz 17 yıl önce Belki yine özel grupların yaptığı araştırmalar var buna benzer ee, ama biz resmi yazdan 1965 yılından bir ülkede kaç kişi e, hangi kökenden bilmiyoruz kaç e, kişi hangi dilleri konuşuyor ana dili kabul ediyor kendi dinini bunu da bilmiyoruz. Evet. Biz buradaki üzerinde ana dilde eğitim diyoruz kürt sorununu bir işte demokratik özaltık gibi işte mevzunun çözülmesi diyoruz biz. Nüfus idaremizin, yani bunlar vesayet şeyleridir, e, galerileridir. Bunları bileceksiniz. Evet, peki bunların mesela açıklanabilmesi için gerek 10 Şubat 1922 tarihinde işte Kürdistan'a muhtariyet verilmesini öngören kanun tasarısının olup olmadığını, varsa hangi maddelerden ve ne gibi şeylerden oluştuğunu, ne kadar görüşüldüğünü ve akıbetinin ne olduğunu bilmiyoruz. ya da ondan bir sene sonra hemen hemen tam bir sene sonra 16-17 Ocak tarihleri arasında medyayla yapılmış olan o zamanki deyimle matbuatla İzmir İzmit kasrı görüşmesinde de neler söylendiğini bilemiyoruz. Evet. Yani bunu ancak şöyle yani bunu düşünüyorum hani bilgi edinme kanunu çerçevesi içerisinde yanıt alabileceğimizi. Ee, düşünmüyordum daha önceden çünkü bunlar çok ama yani referandum sonrası yani ee, bu tür hususların yani Türkiye'de tapuları tapu idaresine giremezsiniz efendim bilir misiniz malların kökenini Bunda evet. tapu idaresinde yasak vardır tapu kadastro genel müdürlüğüne gidip ee, bilmem şu anda oturduğunuz arazi üzerindeki 3 nesil önceki tahibinin kim olduğuna ilişkin ...bilgi denemiyorsunuz. Evet, bir dudu muanit dediği gibi Tevfik Fikret'in bir inatçı sız kaplı ortalık ama yavaş yavaş da dalma sürecine girdi mi acaba diye de bu siz bir tereddüt hoş bir tereddüt. Yani bunu, bu, o nedenle başladım. bunların gündeme getirmek durum getirmek durumundayız. Yani mesela. Yine e, merak ettiğim şeylerden biridir. Türkiye'de nüfus üzerindeki çalışma yapan en esaslı kurum Hacettepe Üniversitesi Nüfus İdaresi Sensüsü'dür. Burada çok değerli bilgiler vardır ve bu bilgiler de sınırlı kullanımdadır. Açalım bunları. Evet. Değil mi? Yani <gülüyor> bu inanın e, pek çok hususta bu, bu tür yani e, hayatın içine daldığınızda Ee, bu şeyleri temizlemeden yolda alamazsınız. Ülkenizde bir etnik savaş var. Etnik savaşı verenler sayısını bilmiyor. Onlara karşı açılımda bulunanlar sayısını bilmiyor. Bir dil üzerinde ana dil üzerinde her şeyi yapıyoruz ama bunun kaç kişinin konuştuğu çünkü e, unut pek çok Kürt arkadaş Kürtçe bilmiyor bugün. Evet. Yani Ee, ve işte bu Kürtçenin e, teknik tarafını da bilinmiyor alfabesinin de yani Kürtçe kitaplar var ama eğitim meselesine geldiğinde Aynı şey e, Osmanlıca'dan 1928'de Türkçe'ye dönünce de yaşanmış çok çok sorun var e, Yani dolayısıyla yani birincisi gerçekten e, bir konuda e, ilerleme kaydedebilmemiz için E, bu verinin bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Biz talep ediyoruz ve biraz bilinmezliklerin de ortaya çıkarılması lazım. Meclisin 22 yılında böyle bir kanun tasarısı görüşmüşlüğü var mıdır? Varsa bunu artık ortaya çıkaralım. İkincisi Türkiye'de etnik mozaiğin... ...istatistiklerini ortaya çıkaralım dil ve e, köken olarak e, ve ondan sonra girelim biz ana dilde eğitim tartışmalarını dünyada e, resmi dil ana dil ikinci dil tartışılmadı ama bunu Kürtler de yapmıyor. Baktım BDP'nin de böyle bir çalışması falan yok yani. Evet, e, peki yani bu bunun e, çıkış noktası olarak nereyi görüyorsunuz? Efendim? Bir çıkış noktası olarak bu buradan ne, nasıl bir çıkış noktası Birincisi, öngörüyorsunuz? bu konuda bir şöyle bir şey var. Yani e, Üç konu Barış için en önemli teşkil ediyor. Değil mi? Bir an, en Birinci sırada da ana dilde eğitim evet. geliyor. Ve eğitimde boykot ediliyor. Aslında yani uzunca yıllardır Güneydoğu'da bu bölgede e, doğru dürüst e, Milli Eğitim Bakanlığı eğitiminin olmadığını hepimiz biliyoruz. Okullar ne hu, 3500 tane Diyarbakır bölgesinde mi ne e, öğretmen açığı var? Yani e, şu, bırakın ana, e, Türkçe dilinde, Kürtçe dilinde burada eğitim yapılamıyor. Dolayısıyla Boykotun ana dilde Eğitim meselesine gel Geldiğimizde birincisi Kürt, Diyelim ki bunu, bunu hükümet kabul etti ki Pazar günkü toplantıda böyle bir niyeti yok Hükümetin Doğru mu? Hayır yok Yani hükümetin ya da başbakanın Bir parti olarak Adalet ve Kalkma Partisi olarak görüşü böyle ha, Diyelim ki ...kıdaşma sağlandı, resmi dil Türkçe, ikinci dil olarak Kürtçe'nin de belli derslerin verilmesi üzerinden başlayan şey yapıldı ki... ...1928 yılında azınlık okullarında Türkçe böyle girmiş, haftada işte üç saatle girmiş, sonra artarak devam etmiş... ...deyelim ki buna teknik olarak Kürtçe öğretmen Müfredat, Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir çalışması var mı... Yok hayır. Bildiğim yok. kadarıyla yok hayır. Hani şunu yaparsınız. Bunun sonunda hadi bakalım dediğinizde bunun eğitim kadrosu, müfredatı, metodolojisi gibi pek çok şeyle Kürtçe öğretmen okullarının açılması lazım. Doğru mu? Evet. Türkçe eğitim verecek yani o çocuklara. Dolayısıyla birincisi... Buralarda e, bu, bu anlamda teknik konuların önümüzdeki dönemde konuşulacağını e, düşünüyorum. Yani olacaktır bu. E, ama her şeyden evvelde e, biz de e, biz bu konuda e, Kürtçe eğitimi e, kimler istiyor? E, nasıl bir şekilde gerçekleşecek? Bakın şeyde Kuzey Irak'ta da e, değil Kürtçe ama üniversitelerde İngilizce eğitimi yapılıyor. Orada pek çok üniversite kuruldu. Amerikalılar geldi kurdu ya da başka şeyler kurdu. Mesela Türkiye'den de Bilkent orada Üniversitesi Erbil civarında kurmayı planlıyor bildiğim kadarıyla. Kürdistan'da. Evet. Yani, evet, yani şimdi buralardaki Kürdistan. üniversite eğitimleri de İngilizce. Şimdi bu mevzuları e, hak olarak elde etme sürecinde bir taraftan da bazı e, hazırlıkların da yapılmış olması gerekiyor. Yani... Ee, bunun, bunun içinde bir de bilgiye ihtiyacımız var. O da işte o, e, Türkiye'de etnik e, Kürtlerin e, lehçeleri, kaç kişi, hangi lehçede konuşuyor? Değil mi? Ee, bunun gibi pek çok husus var. Ee, bu Bunu böyle işte önümüzdeki süreç, Kürtçe ana dilde eğitim yapılması bölünme anlamına mı geliyor? Ee, i̇şte Başbakan bir yandan bunu istemiyor ama tüm dünyaya yönelik Türkçe olimpiyatları düzenliyoruz değil mi? Evet. Yani <gülüyor> Ayrıca gidiyor Almanya'da diyor ki Türkçe eğitim yapan okulların açılması lazım. Bizim burada diasporamız var. Evet, bu ikisi <gülüyor> ayrı diyor ama burada zaten temel vatandaş yani ana unsur diyor. ana unsurlardan biri diyor Kürtler için Türkiye'deki ama Almanya'da öyle değil diyor göçmenlerin durumu Türk göçmenlerin ikisinin arasında bir ayrım yapmış yani bunların çok tartışılabilir tarafları oldu aşikar hatta eleştirilebilir tarafları fakat tabi dediğiniz teknik sorunlarda yani bunca yılın bilgisizlik ve ihmalinin ardından çok kolay çözülebilecek gibi de görünmüyor ben onu anlıyorum sizin evet. de bu evet, Bu kolay çözülecek bir şey değil yani burada e, ciddi çalışmak gerekiyor e, hem e, yani bunun için kere karar yani kesinlikle Kürtçe eğitim veren e, okullarda ki öğretmenleri yetiştirmek gerekiyor Evet Ondan sonra ayrıca Kürtçe'nin e, yetebileceği alanlar, yetemeyeceği alanları e, tespit etmek gerekiyor. Evet. Ondan sonra yani e, dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde ana dildeki eğitim meselesi hem işte bölünme korkularının atılması. Mesela yani bu konuda dünyada bildiğim kadarıyla en e, küçük ülke Sıçra ama 3-4 e, dil konuşuluyor orada. Evet. Yazılıyor. Ondan sonra Hindistan'da keza öyle yani Hindistan'da daha çok. Dolayısıyla böyle baktığımızda hem de eğer gerçekten 1922 yılında muhtariyet kanununu doğrularsak orada da bazı şeyler tanımlanmış. Okul dilinde Kürtçenin kullanılabileceği ama resmidir olarak Türkçenin kullanılabileceği. tespit edilmiş, Türkçe olabileceği belirtilmiş. Dolayısıyla bana dilde yani bu işin bu teknik tarafını hiç ihmal etmemek gerekiyor. Sonuçta 1924'ten bu yana bu ülkenin okullarında Kürtçe eğitim yapılmıyor. 86 yıldır. Evet 86 yıldır. Birden Yani kabul edilse bile bunun geçişinin hayli zahmetli ve zorluklarla dolu olduğu da görülüyor böylece. Yani benim hatırladığım bu konuda şeyin de e, TESEV'in bir çalışması vardı, yani işte Kürt sorununa ilişkin. Orada da bu konuya ilişkin e, pek çok e, detayın e, altı çizilmişti. E, yani sonuçta en etrafa baktığımızda e, bu konuya ilişkin çalışma TESEV raporlarında e, mevcuttur. Ama önümüzdeki dönemde daha fazla eğileceğiz, anlaşılıyor. Ee, onun için yani bu konuda barışın sağlanması hususunda atılan adımlarda ana dilde eğitim kabul edilsin edilmesin bu tür bir hazırlığın ki önümüzdeki dönemde bu konuda ilerlemeler kaydedilecek ve dolayısıyla bu konunun üzerinde durmakta fayda var hem Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir çalışma yapması lazım hem de bence Kürt entelektüelleri eğitim bilimcileri de bu konu üzerinde e, çalışmalarını sürdürmesi lazım. E, Ders vaktimiz evet. Galiba sona erdi. Evet. Demokratik özellik, öbür tarafa zamana kaldı. Evet, zaman öbür, demokratik özellikli daha da e, dolan başlı olduğu için evet bir programda belki de tamamını yapamayabiliriz zaten. Evet, o, yani e, orada kim e, hani o konunun da hem e, e, bu konuda e, ifade eden BDP'nin hem de e, PKK sözcülerinin e, Kürtlerin e, bütününde e, bu konunun çok iyi e, tartışılmadığını düşünüyorum. O çerçeve içerisinde e, sanıyorum günden, önümüzdeki dönemin konuşma konularının başında yer alacaktır Evet yani çerçevesinin belirlenmesi için daha etraflı bir tartışmaya Hı -hı. ihtiyaç olduğunu düşünüyorsunuz ki çok önemli tabi. E, pek çok teşekkürle görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik